Donap Kitap. Her Yaş İçin Çocuk Kitabı. Hazırlayan mesuranlar Banu Aksoy ve Yıldırıay Karaki. Kitap Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Bu 2020 yılının son programı. Ee, 2021 geliyor. Yani herkeste bir 2020'den kurtulmaz sevinci ve telaşı var. Ee, değil mi? Evet. Yani genel olarak öyle bir durum var. Gelen gideni aratmadığı sürece ben de katılabilirim buna. Ee, yeni yıl için o, o kadar çok şey var ki. Yani 2020'den sonra dileyecek çok fazla şey var ama... Bakalım Tayga ve orman ne diliyecekler? 2020 sağ 2021iniz umarım sağlıklı geçer. Ben de çok güzel dilek oldum. Evet. Ormanca, orman 2021iniz şey 20 kutlu olsun. <gülüyor> Kızım benim tamam. Ve sağlıklı geçsin. Kutlu olsun ve sağlıklı geçsin. Umuyoruz ki herkes evet. sağlıklı, barış içinde, adil, birbirlerine birbirinize sarılabildiğiniz. Evet. E, sosyal e, yakınlaşmalarımızın fiziksel ortamlara da taşındığı e, bir yıl geçiririz. Şimdi anlatacağımız kitaplardan söz edelim hemen. Evet. Senin elindeki kitapla başlayalım yani istersen. Yani benim elimdeki kitap öyle böyle değil. Yani gerçekten e, hala bir yeni yıl hediyesi düşünen varsa mesela. Evet. Hani bir yıla bu çok kitapla başlamak herhalde çok güzel bir seçenek olabilir. Evet, çok güzel bir seçenek olur. Adı çok güzel. Bir kere adı güzel evet. Adı Kahvaltıda güneş yedim. Olmayacak işte de değil yani hep yaptığımız bir şey. Evet. E, bitkilerin dünyasına yolculuk alt başlığını taşıyor kitap. E, Michael Holland ve FLS bunu bilemiyorum ne demek FLS. E, Philip Giordano e, tarafından yapılmış bu kitap hazırlanmış bu kitap. Philip Giordano çizeri. E, Türkçeye çeviren de Doktor Fatih Dikmen kitap taze kitap. Türkçesi taze kitaptan çıktı. Doktor Fatih Dikmen'i aslında başka kitaplardan da biliyoruz. Mesela Böcekler Atlası yine taze kitaptan çıkmış başka kitapları var. Hayvanlar Atlası ya da çevirileri var. Bu Hı -hı. alanda çalışıyor zaten. Sosyal medyada da Böcek Doktoru Böcek Doktoru olarak. Evet, tanınıyor. Biliyor, biliniyor. Ee, şimdi Doktor Fatih Dikmen'in çevirisini yapmış olmasının ayrı bir önemi var. Bunu vurgulamadan da geçmek istemem. Ee, bu tür kitaplarda bilimsel Özellikle de bitkiler, böcekler, hayvanlar gibi dilden dile isimleri e, kolayca karıştırılabilecek çeviri sırasında uh -huh. e, nüansları hani bilmediğimiz zaman kolayca kaçırabileceğimiz bir terminoloji bu. E, bu tür bir terminolojiyi alanından birinin çeviriyor olması bu nedenle önemli. Kitaptaki tüm bitki adlarının aynı zamanda latinceleri de var zaten. Uh -huh. hani oradan da meraklı olanlar için tabii ki bir kapı açık. Ama bir yandan Türkçe'de de bu neymiş yani dediğimiz zaman bilen birinin bize söylemiş olması da büyük kolaylık. Ee, o yüzden de bunun önemli olduğunu düşünüyorum ayrıca. Şimdi kahvaltıda Güneş Yedim dünya bitkilerine övgüler alt başlığını taşıyor. Ve kitap e, yalnız metniyle değil görü, görselliğiyle de ta, grafik tasarımıyla da her bakımdan e, açıkçası bunu gösteriyor. Bas, düz bir övgü bu yani bu Hı. kitap. Ee, birinci bölüm bitkiler al, hakkında her şey aslında e, hiç de e, hani kibirli bir başlık değil. Gerçekten kitap bitkiler hakkında aklımıza gelebilecek her türlü konuya değiniyor neredeyse. Yani hani ben bakıp da bir boşluk yalın, bulamadım. Bir, çok yalın bir e, üslubu evet. var değil mi? Hem e, dili çok dili, güzel. Hem görsel olarak. Şimdi dil çok rahat anlaşılır. Kolay e, akan bir dil. Çeviri bunu karşılıyor. E, görsellerle çok güzel destekleniyor. İşte genelde karşılıklı iki sayfada bir başlık, bir soru daha doğrusu ve hı hı. onun açıklamaları var. Ormancığım sen bu kitabı beğendin mi? Sen hep bakıyorsun kitaba deminden beri ama okudun mu, okudun mu sen bunu? E, Rejimlerine bir kez annemle beraber bakmıştım. Nasıl buldun? Ben mi? Evet. Sevdim. <gülüyor> Mesela, ama, hı hı. E, ama böyle Adı böyle adı filan garip geldi bana. Peki ama sence ne demek olabilir kahvaltıda güneş yedim? Bilmiyorum başka bir kitap gibi. Peki sence hiç sen kahvaltıda güneş yemiş misindir? Ben kahvaltıda karpuz yedim. <gülüyor> Peki güneş ama. yedin mi? Yemedim. Emin misin? <gülüyor> karpuz yedince, yediğine göre nasıl oluyor da güneş yememiş oluyorsun? Çünkü hem güneş çok sıcak hem de o tam uzayda. Peki bir şey hmm. diyeceğim. Bazen özellikle şimdi kışa da girdik. Güneşli günlerimiz çok fazla olmuyor. Güneş görünce hemen hadi dışarı çıkalım birazcık güneş alalım bedenimize diyoruz. Biz o zaman güneş yemiş olmuyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Niye? <gülüyor> Anlamadı. Bedenimize, derimizle, cildimizle ha. güneş alıyoruz. Güneşlenmeye çıkıyoruz ya. O zaman acaba bizde güneş yemiş oluyor muyuz? Bence oluyoruz. Çünkü hmm. bitkiler ne yapıyor güneşte? Onlar güneşi bayağı yiyorlar. Ha, nasıl yiyorlar, olduğunu biliyor musun sen? Böyle galiba öyle böyle sarı ya da başka renk böyle şeyler olur ya. Yapraklar mı? Hayır. Çiçekler mi? Çiçekli o Hı -hı. çiçeğin falan. İçindeki yeşil her şeyi diyor. Klorofil diyorsun. diyorsun. Hı -hı. Evet. E, onlar ya da yapraklar da olabilir. Böyle güneşi işte içine çekiyorlar. Hmm, sonra kloroplast. böyle Hı -hı. E, böyle dalıyor falan gidiyor sonra çiçeğe kökte işte duruyor yani çiçeği hmm. böyle. Yetişmesine sağlıyor hmm. evet güneşin ışınları yapraklardaki kloroplastlar tarafından emiliyor depolanıyor yani Oo. bitkiler güneş yiyorlar gerçekten hı hı. o zaman sen sabahları kahvaltıda diyelim ki salatalık yediğinde sen de güneş yemiş oluyor musun ne dersin Hı? Bilmem yemiş oluyorum herhalde Bence de yemiş oluyorsun <gülüyor> Kitaptaki evet. başlıklardan birazcık evet, hemen başlıklardan. E, Çünkü çok geniş bir konu Çok dünyası. geniş bir konu ama bu geniş konu Gerçekten çok akıllıca ele alınmış Kitapta ee, Şimdi bitkiler hakkında her şey diye bir başlıktan Bahsettim birinci bölümde zaten ve hani Evet bitkiler hakkında her şey Bitkiler neden önemli Neye bitki denir Çünkü Hı -hı. bunu da tanımlamak gerekiyor ee, işte yaprak, yemek fabrikası zaten bu Her başlık işte, bambaşka. Evet. Yani bu tip alt başlıkları var bölümün. Ee, ve bunlar öyle uzun uzun bölümler değil. Yani hakikaten ikişer sayfada Hı -hı. ve geniş, büyük resimlerle ferah ferah sayfalarda, kitabın boyutu da büyük tabii. Ama metinler çok yalın, kısa, net, anlaşılır. Hı -hı. Yani hiçbir zorluğu yok. Görseller de onu mükemmel destekliyor. Gerçekten de kitapta böyle bir şey, e, inanılmaz bir uyum var İş ki... İş Bankası Kültür Yayınları'ndan böyle bir botanik kitabı çıkmıştı. Botanikum. Değil? Botanikum. Hmm. E, ona benziyor birazcık. Ona benziyor olarak. ama şimdi bu kitaptaki çizimlerde stilizasyon çok çok ileri düzeyde. Evet. Yani o botanikumdaki çizimler daha e, olduğu gibi evet. diyebileceğimiz botanik bir şey. Resim botanik resimleri. Evet. Ama burada stilizasyon çok ileri düzeyde ve Başka yani işte e, küp küp kuşlar var mesela her yerde karşına çıkan. Şimdi başlıklara devam edeyim biraz daha. Bir daha etkinlikler var içinde. Mesela bitki labirenti kurduruyor, işte e, ne bileyim e, mısır unundan slime yaptırıyor, işte fasulyeden külçe diye bir başlık var mesela. Bir sürü şey de yaptırıyor bitkiler dünyasına dair. E, çiçeğin anatomisini veriyor, bitkisel üreme yani tozlaşmadan bahsediyor. Bitkinin doğuşu, işte tohumların yayılma biçimleri, yayılma teknikleri, hı hı. yani onların her bitkinin kendine has bir tekniği var. Yani öyle hani bitki tohum basit şeyler değil evet, yani. Hakikaten. Bazen hayvanlardan yardım alarak evet yayılıyorlar. Evet, yani çok zekice yöntemleri var. Hani bitkilerden bahsettiğimizde pek fazla kullanmıyoruz bunu ama gerçekten çok zekice yöntemlerle hı hı. E, yayılıyorlar. E, işte yaşayan fosiller bölüm mesela çok hoşuma gitti çünkü en eski zamanlardan günümüze ulaşmış türler var, bitkiler var, hı hı. o bitkilerden bahsediyor. Yani hani bir kazı yaptık ve bir yaprak fosili bulduk değil kastettiği. Mesela Ginkgo Bloba. Onun <gülüyor> tapınak ağacı Tapınak ağacı, var. evet. Yani bir ondan bahsediyor. Bir de eirelte otu sanırım bildiğim kadarıyla çok eski bir eski bitki. Eski bir türü. bitki. O, onun da galiba başka çeşitleri de var zaten. E, şimdi o mesela önemli bir başlık. E, işte... Mutlu aileler diye bir bölüm var mesela. Mutlu ailelerde neyi anlatıyor? Mutlu Aileler bölümünde bize anlattığı şey bitkilerin e, hangi ailelerden, bitki ailelerinden bahsediyor. Hı. Mesela işte gül ailesi, gülgiller bir saymaya başlıyor. Gül, elma, armut, şeftali, erik, nakderin, ama nektarin, badem, çilek, çakalı, mesela çileğin gül ailesinden olduğu, börtlerin çil, çaman, gül ailesinden olduğu hiç aklıma gelmez. Şey, Ahududu'nu düzeltiyorum, hiç aklıma gelmezdi yani. Hı. Sonra işte e, patates ailesi var. Ya patates ailesi taiga orman, bağını, yıldıray diye de sayabilirdik <gülüyor> ama burada e, işte mesela patates, domates, patlıcan, tütün, ölümcül it üzümü, banotu, adamotu, biber çeşitleri ve daha bir sürü bitki. Hmm. Yani bir, bir sürüymüş. Nane ailesi, nane giller, fasulye ailesi, salatalık ailesi, çimen ailesi, mesela mısır çimen ailesindenmiş. Gerçekten mi? Evet ben muz da çimen ailesi, yani çimen ağaç değil de hani bir... Muz evet kütük odunsu gövdesi evet. yok diyebilirdim. Hani bambu gibi. E, hani o burada yazmıyor ama hani, doğru mu diyeyim zaten ben de kontrol etmedim kendi bilgimi yani. E, mesela bunlardan bahsediyor ve bu saydığım her şey e, işte karşılıklı iki sayfa, çok güzel resimler, kısa bitkiler, şey bilgiler halinde hı hı. E, aktarılıyor. Kolayca aktarılıyor yani. Ve çok çarpıcı bir bölüm yani. Bir de he, hepimizin burada. aşina olduğu bitkiler. Evet, evet. Hani ya, asla göremeyeceğimiz türlerden Tabii tabii her yerde fasulye yani işte hani fasulye ya da işte mesela bazı bilgiler veriyor ee, işte şu kadar 1460 bin, bin e, bitki tür var ve biz sadece yüzde beşinden ya, e, yararlanıyoruz aslında Aa, yani adı adı çok adı, evet geçtik. yani bilmiyoruz başkalarının ya da zararlı e, gibi böyle enteresan bilgiler var e, bitkilerle ilgili şimdi bitkilerden bahsediyor türlerinden bahsediyor mesela işte e, bitkilerin tabi farklı beslenme biçimleri de var aslında biz hep güneş fotosentez falan diyoruz ama ee, mesela et, etçil bitkiler var. Burada acımasız bitkiler. var. İşte, acımasız bitkiler var, bölümü. Nasıl? Evet, e, bitkilerin avlanma yöntemlerini anlatıyor. Mesela Venüs sinek kapanı nasıl avlanıyor? İşte e, diğer e, bitkiler. Mesela bu çok işte aktif tuzaklar. Venüs sinek kapanı. Çünkü hareket edip kapanıyor. E, pasif tuzaklar diyor mesela su ibriği bitkisi. Hı, yani kaygan şey. kenarları varmış. Hoop içine yuvarlanıyorsun. Aşağıda bulamacın içinde. Eriyip gidiyorsun. E, şey güneş gülleri varmış mesela. E, güneş gülleri de üzerine böyle damla damla bir şeyleri var uç, uç, çıkarmış hı hı. uçlar var. Ona yapışıp kalıyorsun orda. Sonra o seni e, şey yapıyor. Sarıp sindiriyor. Yine. Hı hı. Yani bu tür yöntemleri varmış. Çok ilginç. Evet. Bir de, ee, bir de bizde sinek kapan vardı. Evet. evet ama sinek e, kapanı adı sinek neydi? Aktif değildi. Hiçbir şey yakalayamıyordu. Evet, Sonunda biz, bir kedi av olmuştu. Biz evet kendisini beslemek için çok uğraştık. Sonunda Disney sinek suyuydu. Ah sinek suyuydu bizim adı. Sonunda deli kedi Naruto tarafından paralandı. Evet. E, Başlıklar çok eğlenceli. Acımasız bitkiler dedin ya sen. Hı -hı. Şimdi ben kitabın tamamını okumadım ama şimdi içindekilerden bakıyorum. E, titiz bitkiler var. Müzisyen bitkiler var. inşaatçı evet. bitkiler, var. İşte şimdi ondan, ondan bitkiler var. Ondan bahsedeceksin şimdi. E, bitkileri... Efendim şey Bir de e, neydi? Böyle o e, ağzına böyle sinekler falan giriyor ya. Hı hı. Onu parçalayanın kedinin adını bir de bir taygayla koyduk. Taygan benim abim. E, şey o... Biz öyle koyduk zaten öyleydi Hı. sarman tamam. zaten sarman bir kediydi. Tamam şimdi bitkilerden bahsediyor kitap ama dedim ya hani demin evet. tam bölüme değinemedik bir türlü ama e, sadece bitkileri anlatmıyor bitkilerin hayatımızdaki yerinden de bahsediyor yani kağıt yapmaktan bahsediyoruz mesela kağıtlar yapıyoruz filan ama e, bir yandan işte mobilya yapıyoruz bir yandan sporman e, e, bitkiler işte spor araç gereçlerimiz. Hmm. İnşaatlarda nasıl kullanıyoruz? Yıl, yani bin yıllar boyunca insanlar bitkileri nasıl kullanmış inşaatlarda? Mesela gardrobundaki bitkiler mumya ile başlıyor gerçi ama. <gülüyor> <gülüyor> yani e, oldukça... Pamuk, bambu. Evet evet çok kapsamlı bütün bu içerikler gerçekten. E, ve işte güzel kokulu bitkiler var, kötü kokulu bitkiler var. İşte renkler, onun renkleri nasıl yapmışız bitkilerden... Ee, daha neler neler yapmışız. Bütün bunları işte müzisyen bitkiler sayfasına baksana işte fa farklı bir sürü müzik aleti işte reçineyi e şeylerin telli çalgıların uh -huh. tellerine nasıl sürüyoruz da sesi güzellesin diye. Hatta bak bu çok güzel bir ee, Evet ilk gramofonlarda iğne olarak dikenli armut kaktüsünün dikenleri kullanılıyormuş. Evet. Çok ilginç gerçekten. Bunlardan bahsediyor. İşte zombi bitkiler diye mesela bir alt başlık alt başlığı var. Adını unuttum şimdi bitkinin. Böyle kuru duruyor öyle yıllarca. Günün birinde Yağmur yağınca hop yeşil bir şey olur, tohum üretip hemen böyle hızlı hızlı, hızlı hareket etmesi lazım. Evet ondan sonra işte e, bütün aklımıza gelebilecek soruları belki de e, aslında karşılayan bize birçok kapı açan ve önümüzde bitkiler dünyasına girmek için yani devasa bir portala dönüşen bir evet, kitaptan bahsediyoruz. Gerçekten çok güzel bir kitap. Adını tekrar söyleyelim. Kahvaltıda güneş yedik. Michael yedim, yedim. kahvaltı e, işte yemesim gidiyorum. <gülüyor> Michael Holland ve Philip Giordano tarafından e, yazılıp resimlenmiş bir kitap bu kahvaltıda güneş yedim bitkilerin dünyasına yolculuk taze kitaptan Türkçe'si çıktı Doktor Fatih Dikmen'in çevirisiyle vallahi çok güzel kitap bir daha bir değil Bu değil. kadar bitkilerden söz etmişken evet. e, içinde bitkilerin olduğu bir şey çalalım istedik ne çalacağız Evet biraz? çalacağımız parçanın adı. Delip'ten Delib'in e, bestesi, Lakme, çiçek düetini Sabine Deviye'den de, ve Marian Krebasa'dan dinleyeceğiz. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet elimdeki e, kitap, e, kitap dünyasına Meti'ye diyebilirim. <gülüyor> Ben Bir Kitap Kurduyum adını taşıyor. Özge Lokman hekim yazdı bu kitabı. Resimleyen de Ege Karadayı. Hep kitap etiketiyle yayınlandı. Kitabı Ali ve Selin'in ağzından dinliyoruz. İlk sayfada bize kendilerini tanıtıyorlar. Bunlar kardeş olabilirler. Arkadaşlar Arkadaş olabilirler. olabilirler. Özellikle belli bir şey söylenmiyor ama kitap boyunca sürekli Ali ve Selin'in Kitaplarla olan ilişkisine tanık oluyoruz. Ee, hayatlarında kitabın nasıl yer aldığından e, söz ediyorlar. Ee, Arkadaşlarım bana kitap kurdu der diyor Selin. Bunu e, niye dediklerini anlıyoruz. Çünkü Selin kitap okumayı çok seviyor ve bulduğu her fırsatta hmm. kitap okuyor. Ee, bir öyküler çok bu kitap, kitabın hayatımızda nerelerde nasıl var olabildiği, dair. Yani kitabı alıp okuyorum evde, evet ama sadece evde kitap okumaktan ibaret midir bu okuma evet. eylemi? Yoksa hayatımızın içinde pek çok yerde pek çok farklı yerde e, gerçekleştirilebilecek bir eylemidir. E, tam olarak öyle. Çünkü e, bu iki çocuk kendilerinin dışında, çevrelerindeki diğer insanların da nerelerde ne şekilde kitap okuduklarından e, söz ediyorlar. İşte dedesi her sabah gazete okuyor mesela. Babası tarihle ilgili kitapları okumayı seviyor da küçük kardeşi henüz daha yeni yeni tanışmaya başladığı için kitapları yiyecek sanıyor şimdilik gibi. Yani farklı yaş grubundan insanların kitapla ilişkilerine örnekler veriyor. Yani Ailece yapılan kitap okuma eylemleri, kitap birlikte okuma saatleri, yatmadan önce okuma, işte kitapçıya gitmek, kitapçıdan kitap seçmek, e, e, kitapçıda nasıl vakit geçirdiğinden söz ediyor. Trafikte kaldığında kitap okuduğundan, e, sıra beklerken, yani kitabı hayatın her alanına sokuyor bu kitap. Hı hı. E, olması gereken de bu belki. E, çünkü hani okullarda zorla ödev olarak veriliyor ya bu kitap hı hı. okuma işi. Bir süre sonra pek çok çocuk da görüyoruz bunu. Sıkılıyorlar ve zorunlu bir şeye dönüştüğü için kaçıyorlar. Halbuki hayatlarının her alanında keyifle yapılabilecek bir şey, bir şey olabiliyor evet. bu. Bu tabii bunu şunları söylemeden de geçmemek lazım. Bazı çocuklar yalnızca öğretmenler ödev verdiği için kitaba ulaşabiliyor. Çünkü aileler ancak o zaman kitapla ilişki kurmaya başlıyorlar. Yani bunu bunu da hani es geçmeyelim ve işte doğru mesela işte okullarda doğru düzgün kütüphaneler olsa, halk kütüphaneleri olsa, bunlar güzel güzel çalışsa hani halk kütüphanesi yok, bu var. var ama Kastettiğimiz o değil. Yaşayan kütüphane evet, dedi Evet. Yani işte e, okulların içinde kütüphane var mı? emin değilim devlet okullarından mesela genelde rast koyuyorlar evet. ama içi boş kalıyor boş kalıyor ya da işte garip garip şeylerle dolu oluyor ama bütün bunları açtığımız zaman hepsi bir hareket evet yani hayatımızın her anına sokabiliriz ve en başta hani boş zamanlarında ne yapıyorsun kitap okuyorum müzik dinliyorum ya bunlar boş zaman işi değil bunlar ciddi işler evet, yani kendisi bunu ancak dışında. evet o zaman kavrayacağız sanırım evet ee, kitap okunan mekanlar demişken işte bazen mutfakta okuyorum diyor. Çünkü yemek kitabını da okuyabilirsin. Bazen de deyip <gülüyor> tuvalette oturan bir çocuğun resmini görüyoruz burada. Ee, okuma eyleminin kendisine değinen örnekler var. İşte bazen yüksek sesle okuyorum Hı -hı. E, bazen sessizce içimden okuyorum diyor. Bazı günler yalnız okuyorum, bazen başkalarıyla birlikte okuyorum, bazen canım hiç kitap okumak istemiyor diyor. Böyle bir hakkım da var elbette. Kendime başka şeyler buluyorum yapacak diyor. İşte kitap tür, okunacak kitabın türlerine örnekler vermiş. İşte çizgi, roman, şiir, hikaye gibi farklı anlardan sahneler işte kitap okuyunca neye dönüştüğünü örneklendiriyor. O kitabın içine giriyor, o kitabın kahramanı oluyor. İşte geçmişe gidebiliyorum, geleceğe gidebiliyorum. Yani kitap günlük yaşamın bir parçası, hayatın bir parçası gerçek yaşamın ya da gerçek olmayan şeylerin de bir parçasına dönüşüyor. <Gülüyor> çok farklı farklı, pek çok yönden ele alınmış. Burada muazzez ilmiyeçliği var mesela. Ya, Kitaplar sayesinde yeni insanlarla Tanışıyorum diyor. Bir sürü farklı hayatı öğrenebiliyorsun, yeni sözcükleri öğreniyorsun gibi. Kitapla ilgili sayıp dökülecek çok şey var ve hepsi çok güzel illüstrasyonlarla karşılık iki sayfa halinde özetlenmiş. Kitabın sonunda da küçük okurların hakları var. Daniel Peniston hmm. okur hakları evet. vardı. Onun gibi çok güzel yani istediğim kitabı okuyabilirim beğenmek zorunda değilim kitabı sevmişsem, tek... sevmişsem tekrar okuyabilirim ister odamda isterse olan salonda canım nerede isterse orada okuyabilirim diye on maddelik bir okur hakları listesiyle Hı -hı. tamamlanıyordu kitap eminim ki bunu okuyan çocuklar kendi maddelerini de ekleyerek genişletebilirler bu listeyi evet, ne güzel benim çok hoşuma gitti kitabı böyle alıp alıp karıştırıp resimlerine bakıp okuyorum ben bir kitap kurduyum. Bütün kitap severlerin hoşuna gidecek bir kitap olduğunu düşünüyorum bunun. Özge Lokman Ekim yazdı, resimleyen Ege Karadayı ve Hep Kitap tarafından da yayınlandı. Evet. 2020'nin son programının sonuna geldik. Evet. Ee, sağlıklı, adil, özgür nice yıllar diliyoruz. Evet, herkese çok güzel bir yeni yıl diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. DOLAP Kitap. Her yaş için çocuk kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yılday Karakiye Kitap Dostu sizin okulu sundu